Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Damla Özler'le birliktesiniz Orta Amroof Kösemen bu hafta yok buradan selamlarımızı iletelim ama yayın masamızda her zamanki gibi Feryal Kabil var Ve bugün özel bir konuğumuz var yaşama dair vakıftan Ulaş Tol bizlerle beraber hoş geldin Ulaş Hoş bulduk Ulaş bugün bizlere çok yeni kurulan bir meydandan bahsedecek ve bu meydan tam tamına 7 saat 28 dakika sonra açılıyor Ulaş biraz meydandan bahsedelim ...nedir meydan? Meydan kelime anlamının da biraz anlattığı üzere bir kamusal alan fikrini temsil ediyor. Ve sivil toplum alanında bir kamusal alanı temsil ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, birbiriyle müzakereci bir diyalog içerisinde oldukları... ...bir buluşmayı temsilen koyduğumuz bir isim. Yarın da ilkini gerçekleştireceğiz. ...şehir teması etrafında olacak ve birbirinden çok farklı STK'ların, sivil toplum dünyasındaki bireylerin bir araya geldiği... ...şehir konuştuğu bir müzakere ortamı yaratmaya çalışacağız. Şimdi ilkini kuruyorsunuz, yıl içinde başka meydanlarda kurulacak ancak buna gelmeden önce bir adım geriye gidelim. Meydan Tabii. aslında bir sürecin sonu sonucu ve oldukça uzun devam eden bir sürecin hı hı, sonucu. Hı. Sizlerle daha önce programda yapmıştık. Hı. 2015 yılında sivil konuşmalarla başladınız ee, ve sivil konuşmalarda da aslında meydanın manifestosunda da birazdan da okuyacağım ee, söylediğiniz pek çok noktaya değiniyordunuz. Ee, sivil toplum kuruluşları içerisindeki iletişimdeki problemler, onların kamuyla ve kamuoyu ile iletişimlerindeki problemler, e, içe ...kapanmacılık, çatışmacılık gibi böyle birçok başlığınız vardı. Evet. Ee, sivil konuşmalar buna yönelik bir adımdı. Arkasından geçen üç yıllık sürecin sonunda da bugün meydanı kuruyorsunuz. Hı hı hı. Biraz aslında e, resme bakıp o çerçeveyi tarif edebilir miyiz? Üç yıl önceden bugüne neler oldu, neler derinleşti, hangi kırılmalar yaşandı... ...ve bugün bizi meydana nasıl bir süreç hı hı. getirdi? Aslında biraz ondan da öncesinden bahsedeyim ben. Yani sivil konuşmalar 2015'te yaptığımızda da bir dizi tespite ve bizim sivil toplum kuruluşları üzerine yaptığımız çalışmalara dayanarak inşa edilmişti. Biz 2000 yaklaşık yani 10-15 yıldır sivil toplum kuruluşları üzerine ve sivil toplum üzerine araştırmalar yürütüyoruz. Doğrudan STK'ları hedef aldığımız araştırmalarda oldu. Sivil toplum üzerindeki algıyı e, ...görmek istediğimiz hem topluma hem kamu kuruluşlarına gittiğimiz araştırmalarda oldu. Oradaki gözlemlerimize dayanarak e, sivil topluma ilişkin bazı genel tespitler yapmıştık. E, bunun e, başında da sivil toplum kuruluşlarının çok fazla içe kapanık... E, ...birkaç düzeyde kendi e, alanları dışına çıkmayan... E, ...kendine benzemeyen kuruluşlarla diyalog e, kurmayan... ...daha çok kendine benzeyen bir dünya içerisinde e, hareket eden bir yapısı olduğu e, tespitlerinde bulunmuştuk. Bu kapalılık halinin düzeyleri dediğimde de birbirinden e, aslında farklı e, şeyleri e, ima ediyoruz. Bunlardan bir tanesi bir kere sivil toplum olarak sivil topluma kapalılık var. Yani kamu kuruluşlarıyla, özel sektörle e, diyalogda bir sınırlılık var. Hatta bazen kamu kuruluşlarıyla bir araya geldiği oluyor ama özel sektör mesela hiç e, konu e, etmediğini söyleyebiliriz bu sektörel kapalılık bunun dışında bir konuya kapanma dediğimiz e, bir kapalılık hali var bu da işte te, sivil toplum kuruluşları tasnif edenler genelde tematik olarak tasnif ederler onu bilirsiniz kadın çevre çocuk vesaire diye anarlar. ...o konunun gerektirdiği sınırlar içerisinde kalan bir kapalılık hali var. Örneğin işte kadın kuruluşları diyelim ki kadın meselesini konuşmak için sıkça bir araya geliyorlar... ...ama çevre kuruluşlarında bu iş nasıl tartışılıyor çok haberdar olmayabiliyorlar. Ya da şimdilerde popüler bir konu, mültecilik konusu var. Birden onun kendi uzman kuruluşları ortaya çıkıyor. Ama diyelim ki çocuk alanında, kadın alanında, çevre alanındaki kuruluşlar bu konuyla temas etmiyorlar. Bir Böyle bir kapalılık var. Bir de kimliğe kapanma dediğimiz biraz aslında siyasetteki kutuplaşmanın pek de arzu etmediğimiz biçimde sivil topluma da yansımasını gördüğümüz farklı kimliklerin kendi içerisinde dünyasını kurması ve onun dışına çıkmaması gibi bir kapalılık hali var. Belki buna bir de son dönem coğrafi olarak da birbirinden koptuğumuzu söyleyebiliriz. Bu son e, yıllarda daha da arttı. E, i̇şte Güneydoğu'daki, e, Güneydoğu'da, Diyarbakır'da, Van'daki STK'larla İzmir'deki STK teması çok daha azaldı geçmişe göre. E, bu tür kapalılık hallerinin e, sivil toplumun e, etki kapasitesini zayıflattığını e, gördük biz. Yani bizim aslında arzu ettiğimiz şey sivil toplumun e, Türkiye'de etkisinin olduğu, farklı kamu kuruluşları özel sektör tarafından hesaba katılan, sözü bir şekilde umursanan e, varlıklar haline gelmesi. Bu niye böyle olmuyor diye düşündüğümüzde bunun dışsal faktörlerini bir kenara korsak, e, içsel faktörleri arasında e, bu diyalogsuzluk konusunda, e, halinin e, önemli bir sorun olduğunu evet. gördük ve buradan çıktı sivil konuşmalar ilk sonrasında da meydan Şimdi bu söylediğin tespitler üzerine meydanın manifestosuna bir bakıyorum neler var niye var meydan diye çok da detaylı bir açıklamanız var burada meydan siyasetin etnik dini ve kültürel kimlik eksenli çeşitliliği güç odaklısı bir rekabete çekerek ürettiği kutuplaştırıcı etkiyi ele aldığı meselelerin sınırları içerisinde derinleşerek kırabilen bir ortak sivil toplum zemini olabilmek için var. Meydan, yurttaşların kanaatlerinin ve kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarının oluşumunda sözüne itibar edilen bir sivil toplum dünyasını oluşturabilmek için var. Meydan, Türkiye sivil toplumunun kutuplaşmaya verdiği katkı ile yüzleşmesini sağlayacak, diğerinden daha fazla hak iddia etmeden ve diğerini kendine benzetmeye çalışmadan konuşabileceği demokratik bir müzakere ortamını var edebilmek için var. Meydan Türkiye sivil toplumunun kendine benzemeyenlerle işbirliği yapabilmesinin olanaklarını ortaya çıkarabilmek, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için var. E, buraya kadar e, baktığımızda çok kilit bir takım kelimeler görüyoruz. Bunlardan bir tanesi kutuplaşma, hı hı. E, bir tanesi itibar. Bir tanesi diyalog, müzakere e, aslında yeni bir müzakere ve biri de işbirliği. Hı hı. Aslında bunlar çok e, meydan için kilit kelimelerdi. Evet e, özellikle bu sonuncudan başlayayım. İşbirliği bir ara çok popülerdi sivil toplum dünyasında da birçok proje işbirliğini e, destekliyordu. İşbirliği yaparsa e, destek veren fonlar vardı vesaire. O zaman gördük ya ne tür işbirlikleri yapılıyor diye daha çok birbirine benzeyen hatta aslında kendimize bu bu iki kuruluş niye ayrı iki kuruluş ki tek kuruluşta olabilir dediğimiz kuruluşların sadece bir araya gelip e, işbirliği yaptığını gördük. Halbuki işbirliği dediğimiz şey aslında birbirine benzemeyen kuruluşların da belli bir paydada buluşup e, hedeflerini doğrultusunda e, işbirliğini yapıp dağılabildiği şeyler o olabilmeli. Buna e, engel olan bir şey sivil toplumda her işbirliğinde bir uzlaşma, mutlak bir uzlaşma arayışı olduğunu fark ettik. Yani bir araya gelirsek biri birine benzemek zorunda hissediyor ya da sonsuza kadar bir arada kalmak zorunda hissediyor. Bir yani adeta evlilik kurmaya çalışıyor işbirliği yapmaya çalışan kuruluşlar halbuki bu böyle olmak zorunda değil. E, kimse, e, karşı tarafı kendine benzetmeden onun farklarını e, korumasına imkan vererek belki hiç uzlaşamayacağı birçok konu olduğunu bildiği halde bazı konularda bir araya gelip dağılabilir sivil toplum kuruluşları bunu yapmıyor bu tür işbirlikleri eksik bu aynı, Diy zamanda, bu aynı zamanda kültürel bir problem mi? pardon sözünü kestim ama e, yani bu topraklardaki kültürle de ilgisi var mı? onu bilemiyorum ama bir güven meselesi olduğu hep söylenir e, Türkiye'de ve araştırmalarda da çıkar aslında o araştırmalarda ölçülen şey daha yakın güven değil uzak güvendir yani bir şekilde işler Türkiye'de hep sözel güvene dayanır ama güvende düşüktür niye çünkü tanımadığına güvenmez başka mahalledekine güvenmez insanlar sivil toplumda da o var başka mahalleden bir sivil toplum kuruluşla bir araya geldiğinde asimile olacağını ona kendini kaptıracağını düşünür nedense bu hatta bazen özel sektörle ilişkisinde de öyle olur. Ee, o yüzden e, bir uzak durma hali var. Oysa yani bizim bu kur kurmaya çalıştığımız zeminde farklı mahallelerden e, STK'lar, sivil toplum e, bireyleri bir araya gel gelsin. E, gerilimlerini gizlemesinler, konuşabilsinler. Fakat e, buradan mutlak bir uzlaşma arayışı da çıkmasın örneğin hani bu meydan etkinliğini çevremizde duyurduğumuzda hep şu soruyla karşılaşıyoruz. Ne çıkacak buradan? Bu aslında hep bu uzlaşma beklentisinin sorusu bir yandan da. Biz tam ne çıkacağını henüz kestiremiyoruz. Daha çok sanki sorular çıkacak gibi hissediyoruz. Yani işte ilk konumuz şehirse nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz sorularını keşfedebiliriz. Bir de çok farklı kimlikler aslında uzmanı olmadıkları bir konuda söz söylemiş olacaklar ve birbirlerini duymuş olacaklar diye düşünüyoruz. Ee, ...sanırım öyle bir kültürel bağı ve güven ilişkisi kurulabilir. Evet, burada yine manifestoya dönersek... ...meydan sözü olmayanın sözünü keşfetmesi... ...olanın söylemesini sağlayabilmek için var diyorsunuz. Hı hı. Ee, biraz aslında çok teori üzerinden teorik geliyor şu anda konuştuklarımız... Hı hı. ...onu zemine indirebilirsek... ...yarın meydanda ne olacak? Hı hı. Ee, ve ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, soru bu, ne çıkacak? E, şöyle bir şey aslında... Ya yani sivil konuşmaları atlattık. Onu bir hatırlatarak gireyim. Üç sene önce bunun belki de bir ön etkinliği gibi düşünebiliriz onu. Yaptığımızda sivil konuşmaları daha önce bir araya gelmemiş Türkiye'nin kadim birçok meselesinin temsilcisi olan sivil toplum insanlarını bir araya getirdik ve kendilerine anlatmalarını istedik. Interaktif bir şekilde öyle bir toplantı düzenledik. O, o bir karşılaşma anıydı. Ee, henüz orada bir tartışma yoktu ve her kimlik kendisi üzerine konuşmuştu. Bu sefer bir kimlik, birçok kimliği çapraz kesen bir konuda bir araya gelmek istedik ve onu da o konunun sadece uzmanlarıyla bir araya gelerek yapmak istemedik. Yani genellikle bu tür toplantılar sivil toplum alanında çok fazla konuya hapsoluyor. İşte bir konu kadın konusuysa kadın kuruluşları bir araya geliyor. Çocuk konusuysa çocuk kuruluşları bir araya geliyor. Biz şehir konusunu seçtik ama şehircilerle bir araya gelmeyelim sadece dedik. İşte farklı kimliklerden engelli çocuk, kadın, Kürt, Alevi, İslami farklı hassasiyetleri olan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip... ...daha önce çok da odaklarında yer almayan bir konuda kafa yormalarını istedik. Yarın yapmaya çalışacağımız şey de bu olacak... Ee, çok e, yapılandırılmış bir toplantı olmayacak ama yine bir e, şeyden de vazgeçemedik. Bir açılış konuşması ee, Alev Erkillet e, şehir üzerine bir konuşma e, yapacak, onun üzerine açılış olacak ve farklı e, şehirle ilgili alt başlıklarda e, meydanlar kurulacak. E, orada bu saydığım şehir planlamacı olmayan e, yani konusu oda uzmanlı şehir olmayan e, sivil toplumcuların da Varlığıyla nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz'u farklı atbaşlıklarda tartışmaya açmış olacağız. Buradan ne çıkacak? Yani bir kimlik şehir üzerine daha önce hiç duymadığınız belki bir sorunundan bahsedecek. Birbirlerini dinlemiş olacak. Ve nasıl bir şehir istiyoruz'un sorularını oluşturmuş olacağız. Bir örnek vereyim. Mesela Alevi bir kuruluşu çağırdık şeyi fark ettim orada. Ben Aleviler üzerinde de çalıştığım için bu örneği daha kolay verebiliyorum. Konusu Alevilik olmayan bir toplantıya hiç çağrılmadıklarını fark ettim. Yani şöyle şeyler oluyor. Sivil toplum danışma toplantısı oluyor. Oraya hı hı, sivil hı. toplum kuş olarak geliyorlar ama bir meseleyi konuşmak üzere yapılan bir toplantıya eğer konu Alevilik ya da din, inanç özgülü vesaire değilse hiç çağrılmıyorlar Bu öyle bir toplantı oldu. Yani sizin e, doğrudan konunuz olmayan ama sözünüzün olabileceği e, bir başlık oldu ve sivil toplumun birçok meselesi öyle. Mülteci meselesi de öyle, kadın meselesi de öyle, çevre meselesi de öyle. Aslında e, hiç e, biz onun birçok farklı örnek veriyoruz. E, e, yani sizin çalışmanızın doğrudan ilgisi olmayan bir konuda da söyleyecek çok şeyiniz oluyor. Bu tür temaslar e, çok olmuyor sivil toplumda. Şu ise hiç olmuyor. Farklı mahallelerden ideolojik ve dünya görüşü olarak farklı yerlerde duran sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ise çok nadir oluyor. Biraz bunları kırmak. Tabii hemen kırabileceğimizi düşünmüyorum ama biraz Biz... yol... Evet, Biz sizlerle ilk konuşurken meydanın altında nasıl bir şey yatıyor, nasıl bir duygu yatıyor ve nasıl bir atmosferden bahsediyoruz üzerine çok fazla e, tartışma yapmıştık. Hı hı. O sırada söylenen bir şey çok da önemli bulmuştum ben. E, herhangi bir kentin herhangi bir meydanında aynı anda birbirinden çok farklı sahiplerle ilerleyen ve birbirinden çok farklı e, kimliklere, ideolojilere, fikirlere sahip olan insanlar aynı anda bulunurlar. Bu insanlar o sırada birbirleriyle uzlaşmak durumunda değiller. Ama Hı -hı. E, özellikle meydanda bir işleri varsa karşılıklı o işleri bitirip ayrılabilirler. Yani bir meydanda kurulan bir pazarda limon alır gider Hı -hı. vesaire gibi. Hı -hı. E, aslında bu fotoğrafı çekmek istiyoruz. Bu fotoğrafı e, bu karşılaşmaları yaratabilmek istiyoruz üzerinden konuşmuştuk. Yani kimsenin sahiplenmediği herkesin eşit söz hakkı olduğu bir meydandan bahsediyoruz. Evet bu karşılaşma ama bir ilk adım burada kalmamak da gerekiyor tabii. Yani şunu hedeflemiyoruz biz. Gerilimli konulardan kaçarak, kaçak dövüşerek karşılaşmalar, bir komşuluk ilişkileri çay içip, ya çay içmeye gelsin değil amacımız. Gayet hani konuları tartışabilsin insanlar. Ama bunu ...bir dizi ön yargılarla yani kimliğinden gelen ön yargılarla değil... ...meselenin kendisini konuşabilir hallet tartışsın. İşte konu çevre sorunuysa çevre sorunları itibariyle tartışsın... ...ama kendi durduğu perspektiften de bakışını ortaya koysun gibi bir şeye hedefliyoruz. Şimdi başından beri anlattığımız her şey e, tırnak içinde çok mütevazı kelimelerle anlatılmış şeylerdi. Fakat hmm. şimdi bu söylediğin... E, ...tüm hayatını göstergeler üzerinden konuşarak... ...ve göstergeler üzerinden tartışarak... E, ...sürdüren hem bir sivil toplum... ...hem bir siyaset kültürü... ...hem de... E, ...gündelik yaşam kültürü üzerinde... ...çok temel dinamit... E, ...etkisi yaratacak bir dönüşüm demek... ...aynı zamanda çünkü müzakere etme... ...biçimini değiştirmeden bahsediyoruz evet. biz... ...yani meselenin kendisini... ...konuşmak e, çok ideal bir hedefte... ...evet yani tabi... En temel sorunumuz şu, bir arada birbirimizi yok etmeden nasıl yaşarız? Aslında Türkiye'deki en temel sorunumuz belki bu. Fakat biz böyle, yani bu etkinlikte bunu sağlayabilecek değiliz. Bizim sağlayabileceğimiz şey, sivil toplum kuruluşlarını bu zemine çekebilmek. Yani sivil toplum kuruluşlarını bu konuda etkili kurumlar haline getirebilmek. Bunun yolu da sivil toplumun siyasetti taklit etmeyi bırakıp, oradaki kutuplaşma dinamiklerini bir kenara koyup, en azından bir kısmının kendi mahallesinde biraz daha itirazları olabilen kısmının bir araya gelerek bu bir arada yaşama kültürünü oluşturmaya çalışmasına katkı sağlamak olabilir. Yani hedefimiz sivil toplumu buraya çekmek diyebiliriz. Yani meydan zaten söz söyleyen değil daha çok sözün söylenmesine olanak veren bir platform olarak evet. e, yaşamını sürdürecek görünen oki ki ve e, bu ilk meydan belki şehir teması üzerine kuruluyor ama Hı -hı. daha sonra başka temalar üzerine de kuracaksınız değil mi? Evet evet bu arada meydan tabii tek aracı değil bunun mesela bir sivil sayfaları da bu amaçla e, öngörmüştük ve e, öyle de e, olduğunu düşünüyorum ben. Aldığımız tepkiler de bu anlamda olumlu yani birbirine ne çok uzak sivil toplum kuruluşları kendileri hiç duymayacağı haberleri burada duyma şansı buluyorlar ya da hiç duymayacağı düşünceleri sivil toplum alanında karşılaşma şansı buluyorlar. Sivil sayfaların adresini de verelim www.sivilsayfalar.org Bu adresten Türkiye Sivil Toplumu'nun gündeminde neler olduğuna dair e, hem özgün ve yaratıcı haberleri görebilir hem de gündemi takip edebilirsiniz diye küçük bir not düşelim. E, meydan içinde aynı şeyi yapalım. Henüz yapmadığımızı fark ettim. E, meydanı meydanda.org e, web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. E, yine meydanda.org e, sosyal medya hesapları da bulunuyor. Hmm. Buradan da meydanda neler olduğunu takip etmek şansınız var deyip hemen bu parantezi kapatıyorum sizi evet. sana bırakıyorum şey söylüyorduk şehir seçtik bu ilkini hatta en başta daha böyle kalkınma ekoloji ekseninde mi şehir konuşsak tartışsak gibi bir gündemimiz vardı fakat şunu fark ettik ki çok oralara çekince daha yine sadece bu konuya kafa yoran bir şehir ütopyası olan bir grupla şehircileri bir araya getireceğiz ve yine çok konuya kapanma riskini taşıyacağız Böyle olunca yaşamak istediğimiz şehir, sürdürülebilir şehir gibi daha geniş bir kavrama çekildik ve e, orada da farklı kimlikler buraya e, yaklaşımını getirsin dedik. E, bu bundan sonra da devam edecek. E, hem metodolojik olarak geliştirmeyi düşünüyoruz hem de yine böyle konusal ve kimliksel kapanmaları kıracak e, ortak konular e, üzerinde meydan e, buluşmaları bundan sonra da e, devam edecek indirgemecilikten hiç hoşlanmadığınızı biliyorum. Hmm. Ee, ama bir yandan da e, program e, gereği ya da yaptığımız iş gereği o indirgemecilikte bir soru da sormak durumundayım. Bu meydanların kurulmasının sonucunda çok basitçe birkaç cümleyle anlatırsak nasıl bir etki hayal ediyorsunuz? Ee, nasıl bir etki hayal ediyoruz? Ee, bir kere e, bir kendi e, konusunda çalışmalar yapan STK'ların ee, o konuda e, farklı perspektifleri de dinlemeye açık olmasını sağlamasını hayal ediyoruz. Bunu yaparken daha fazla kendine benzemeyen STK'ları e, ziyaret etmesini belki, onların görüşlerini almasını, yer yer etkinliklere katmasını e, bekliyoruz. E, ve de e, sivil toplumun e, Türkiye meseleleri üzerine, ee, ...düşünce geliştirmesine katkı sağlayacak bir tartışma ortamı olmasını hedef, hedef e, hayal ediyoruz. E, çünkü önemli bir gördüğümüz eksiklik de sivil toplum kanaat dünyasına e, çok fazla girdi sağlayamıyor e, Türkiye'de. O hem siyaseti taklit etmesi dediğimiz sorundan kaynaklanıyor hem de yine bu kapalılıktan kaynaklanıyor. Oysa çok güzel birçok faaliyet ve düşünce var sivil toplumda. Bu, bu farklı e, kimliklerin de etkileşimiyle bu zenginliğin e, kanaat dünyasına transfer olmasını e, hayal ediyoruz. E, son kertede e, sivil toplumun etkisini e, kendi sınırları ötesinde e, bir etki oluşturmasını sağlamayı e, hayal ediyoruz. Bu, bunun için bir girişimlerden biri olarak görülebilir. Dalga dalga yayılacak bir e, etki tasarımından bahsediyorsunuz. Hmm. Etki e, analizlerini de zaten buna yönelik yapacaksınız evet. diye düşünüyorum. Evet evet yani buradan sonra e, ne oluyor da takip etmek istiyoruz tabii. Kim kiminle ne kadar etkileşime giriyor ve o etkileşimden ne gibi e, kanaatler çıkıyor. E, birbirini daha çok dinlemeye önemli hedeflerden biri de kim e, sivil toplum kuruluşları başkasını ne kadar dinliyor e, ve çalışmalarını da hesaba katıyor. Ulaş çok teşekkürler bugün bizlerle beraber oldun Çok da e, heyecan verici Bir e, başlangıcı Haber vermiş oldun Tekrarlayalım e, bugün konuştuğumuz e, Konulardan biri Sivil sayfalarda sivil toplum dünyasından Haber almak istiyorsanız sivil sayfalardan e, Yararlanabilirsiniz Ama asıl konumuz Meydandı e, Sivil toplum kuruluşlarının bir Müzakere ortamı yakalayabileceği Kendilerine benzemeyenlerle e, Karşılaşacağı ve burada karşı sözlerini söyleyebileceği yeni bir platformdan bahsediyoruz. Meydan için e, meydanda.org adresinden de meydanın hem bu etkinliğini hem de bundan sonraki etkinliklerini takip etmeniz mümkün. 94.9 açık radyoda canlı yayında Damla Özler'le beraberdiniz. Diğer kamda haftaya Ortam Roof Kösemen'le birlikte olacağız. E, bu hafta yine yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Bizlere destek verdi. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.